Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin ve sallallahu aleyhi ve sellem ala seyyidina Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem efendimizin ashabının dinimiz açısından dünya siyasetimiz stratejimiz açısından sıradan başlıklar olmadığını bilakis bu ümmetin kıyamete kadar varlığının ve ümmeti Muhammed insanlık için çıkarılmış en hayırlı ümmet olarak devam etmesinin üzerinde durduğu bir ağırlık olarak bizim idrakimizde olduğunu söyledik. 8. başlığımız Ashab-ı bu çizdiğimiz çizgiden izlendiğinde bizi götürdüğü nokta şudur. Biz Kur'an'ımızın da belirttiği gibi şuna inanıyoruz. Allah Kur'an'ı dolayısıyla İslam'ı kıyamete kadar koruyacaktır. Hicr suresinin 9. ayeti bunu çok açık, herkesin anlayacağı şekilde ilan ediyor. İnna nahnu nazzalna zikra Kur'an'ı biz indirdik. O inna lehu lahafizun biz onu koruyacağız. Şüphesiz bu koruma yani Allah'ın Kur'an'ı dolayısıyla İslam'ı koruması herhalde levh-i mahfuzdaki ana kayıtlar silinmeyecek şeklinde bir koruma değildir. Zaten orada Allah'ın muradı olarak duruyor. Burada Kur'an'ın ve İslam'ın korunması yer yüzü gerçeğinde İslamsız ve Kur'ansız bir gün zaman yer olmayacağı anlamında olmalıdır. Kur'an'ı Allah indirdi. neredeydi? idi? Levh-i Mahfuz'daydı levh-i mahfuzdan dünyaya indirdi onu indirdiğimiz gibi koruyacağız buyuruyor Allah azze ve cel e zaten levh-i mahfuzda korunuyor o bunu tekrarına bir gerek yok insana indirdik insanın yaşadığı dünyaya indirdik insanın bulunduğu o dünyadan atılmasına izin vermeyeceğiz demektir. Zaten böyle oldu belli bir şey. Kur'an'ı Allah indirdi, indirdiği gibi koruyacak. İnsan dünyasında insan ortamında korunacak bu. Öbür türlü zaten koruma altında. Bu hakikati biliyoruz. Şimdi konumuz olan ashabı ı Kiram'la Kur'an'ın korunmasının ne manaya geldiğini konuşalım. Ashabı ı Kiram yaklaşık olarak bir asır süren bir neslin adıdır. üçlü, beşli gruplardan çok nesil olarak ashab-ı kirama biz ashab nesli diyoruz. Bu sahabi nesli on binlerce kişi ama hicretin ilk yüzüncü senesi içerisinde en son nesilde en son sahabi de öldü Dolayısıyla bir nesil, bir asır olarak hemen hemen devam ettiler. Şimdi, şöyle bir örnek vereceğim. Ashab-ı kiramdan, Abdullah İbni Omar, bir sahabi, hepimizin ismini bildiği bir sahabi, Böyle bir isim üzerinden gidelim. Hayali bir şey anlatıyorum. Bir söz söylüyor. Bu, üçtür, dörttür diye bir şey söylüyor. Bu söz, onun üçtür, dörttür şeklinde beyan ettiği bu söz, Aslında doğru değil. Dinle ilgili olarak tabi. Domatesin fiyatı 3'tür, 4'tür, onu konuşmuyoruz. Dinle ilgili bir, bir şey söylüyor. Sembolik bir şey anlatıyorum ki, tek bir konu üzerine daralmasın örneğim diye. Abdullah İbni Ömer, bunun böyle adını koyuyor. Dini bir mesele olarak. Hiç kimse, ona itiraz etmiyor. Hiç kimse itiraz etmeyince onun sözü din olarak kalıyor. Sahabe nesli bir asır sürdü. Bir asır sonra başka birisi geliyor. O bu 3 4 dedi ama 13 17 bu. Değiştiriyor bunu. Bunu bizim yani sahabe çıktı buna 3'tür 4'tür dedi. Sahabi nesli içerisinde hiç kimse buna itiraz etmedi. Aslında bu yanlıştı. 13'tü 14'tü. Yanlıştı. Bu 13'tü şuydu. Sahabi nesli geçtikten sonra ortaya bunun doğrusunu bulan biri çıktı. Bu ne demek? Hicr suresinin 9. ayetinde ne buyurmuştu Allah? Azze ve Kur'an'ı biz indirdik, biz koruyacağız. İslam'ın koruyucusu biziz. Kur'an sembol bir değer. Eğer sahibi bunun hakkında bir kanaat kullandı bir nesil boyunca o kanaati yanlış olarak herkes benimsedi bir nesil sonra ilahiyat fakültesinde bir profesör geldi keşfetti bunu. Bir araştırma görevlisi geldi keşfetti. Ezher'de birisi geldi araştırdı doğrusu buymuş anladı. Böylece sahabi nesli boyunca bir asır boyunca bir şeyi yüzde yüz yanlışmış din adına sonra filanca keşfetmiş bunu. Ebu Hanife keşfetmiş. Ezherli bir alim keşfetmiş. İlahiyat fakültesinde bir araştırma görevlisi keşfetmiş. Bu ne demek? İslam'ı koruyacağını söyleyen Allah'ın bir asrı boş bırakması demektir. Allah için muhaldir bu. Bunu beşer yapar. Çünkü biz indirdik, biz koruyacağız sözü, mağaraya Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme Cebrail'in geldiği günden, İsrafil Aleyhisselam'ın suru üfürdüğü güne kadarki sürenin tamamı için geçerlidir. Bu nedenle, ashab-ı kiramdan birisinin yanlış söz söylemesi mümkündür. Haramı helal zannetmesi mümkündür. Helali haram zannetmesi mümkündür. İnsan bu çünkü. Dedi ki insan bunlar sahabe neslinin yanlışta oy birliği yapması mümkün değildir. Bu mümkün olur dersek eğer, karşımıza çıkacak sorun, hani Allah koruyacaktı? hakikatidir. Buradan bir kere daha, Nesil olarak Ashab-ı Kiram'ın üzerinde masa başında proje üretmenin aslında bindiğin dal olan İslam'ı kesmek olduğunu anlıyoruz. Hatta o kadar ki arkadaşlar. Ashab-ı Kiram'dan yine bunu örnek verelim. Bir konuda biri üçtür diyor, öbürü yedidir diyor. Yani, deminki örneğimde, sahabeden bir kişi bir şey söyledi, ona hiç kimse itiraz etmedi, sonraki nesil geldi bunun batıl olduğunu anladı. Hatip Bağdadi, El fakih vel örnek veriyor başka bir açıdan. Diyor ki bu ashab-ı kiram arasında tartışma konusu oldu. İki görüş çıktı artık. Biri dedi ki üç, biri dedi başka. Ve bize intikal eden sahabe görüşünde bunun hakkında iki görüş olduğuna dair bilgi edindik. Sonraki kuşakların gelip üçüncü bir görüş belirtmeleri de haramdır. Çünkü asabı kiramın bir şeyde farklı görüş belirtmeleri, ihtilaf etmeleri de yapılabilecek açılımın boyutunu gösteriyor. Daha fazla açılması mümkün değil din olarak. Neden? Çünkü Allah'ın koruyacağım dediği alan, bir nesil boyunca, iki görüş şeklinde ortaya çıkmıştır. Aslında bunun üçüncü, dördüncü görüşü de vardı demen, Allah'ın o dönemi, o asrı, sahabe asrını, boş bıraktığını söyleme cüretidir. Örneklerim, Belki zor anlaşılır gibi duruyor ama, aslında zor anlaşılmayan şeyleri söylüyoruz arkadaşlar. Ben bunu biraz daha avami bir şekilde ifade edeyim. Bir şeyin 20 sene sonra keşfedilmesi mümkündür. Ama din olursa, dinin temellerinde, 20 sene sonra bir şey keşfedilemez. Bir önceki nesil eksik din yaşamış olur o zaman. E, İslam'da sigorta konusu sonradan çıktı demişti ki, sigorta olmadığı zaman dinin o konuda hükmü de yoktu. Sigorta çıkınca fukaha o konudaki görüşlerini de ortaya koydu zaten. Ashab-ı Keram nesli, bir asırlık bir nesil ve bu nesil bir asır boyunca boşlukta kalmışlar denemez. Asabın boşlukta kalması kıyamete kadar gelecek kuşakların tepesi kopmuş bir zincire asılmaları demektir. Bu da mümkün değil. Dokuzuncu başlığımız özellikle arkadaşlar ashab-ı kiram bireysel referansa muhtaç değildirler. Asab ı kiramın dışındaki alimler, müçtehitler, ümmetin önder kadrolarındaki isimler, referansa muhtaçtırlar. Bukhari, Müslim, Ebu Hanife, Malik bin Enes, Ahmet bin Hanbel, Muhammed bin İdris, Müslim bin Haccac, Tirmizi, Ebu Davud, referanslarla ayakta duruyorlar. Ebu Hanife yalan söylemez, ciddi adamdır, diye referans oluştuğu için Ebu Hanife'ye itimat var. Ahmet bin Ambe'nin zeka ve ahlak ve ilim üzerinde referansları güçlü olduğu için, müsnedi güçlü bir kitaptır diyoruz. Ama, ashab-ı kiram, Allah'tan referanslıdır. Ashab-ı kiram için birisinin çıkıp, Ebu Hureyre'nin zekası güçlüydü, ahlaklı bir adamdı, notları sağlamdı, hep sınıfını direkt geçti işte takıntısı yoktu falan. böyle şeyler ashab-ı kiram için gerekmez neden mesele kalp temizliği meselesi ise ashab-ı kiramın kalbi konusunda şahit Allah'tır ayet okuyacağız şimdi mesele ilim kaynağı meselesi ise Kaynağın kendisinden ilim aldılar. Talebeleri oldular. Talebenin talebesi değiller. Birinci el hep. Hiç ikinci el yok ashab kiramda. Alandan almadılar. Kaynağından aldılar. Eğer, protokolcülük, diplomacılık, mevki makam gibi bir gündemse söz konusu olan, Ashab-ı Kiram kadar külfetsiz, doğal bir nesil bu dünya görmedi. Bir peygamberler gördü, bir de Ashab-ı Kiram'ı gördü dünya. Külfetsiz adamlar. Her şeyleri sade, tabii. Eğer mesele, Kur'an'ın lisanı olan Arapça meselesiyse, herhalde Ashab-ı Kiram'dan, daha fazla Arapça bilen bir nesil yok. Mesele eğer, dış etkenlerden arınmışlık, laiklik, bürokrasi, hiroraksı, bilmem ne gibi sistemlerden etkilenmemiş bir nesil meselesiyse, ise, ı kiram yüzde yüz, Kabe'nin dibinden, şirkten sıçradılar, Allah'ın tezkiyesiyle, onları temizlemesiyle tertemiz bir nesil oldular. Burada biz ashab-ı kiram gibi bir neslin olması mümkün değil ki birileri ashab hakkında kanaat kullanabilsin. Referans ne demek? Birisinin birisi hakkında kanaat kullanması demek. Çocuk babasının doğumunu nasıl anlatabilir? Böyle bir şey mümkün mü? Çocuk babasının doğumunu görmüş. Hangi nesil Bedir, Uhud görmüştür ki ashab-ı iyi aferin 90 veriyorum sana diyecek. Akılla Hafif bir muvazeneyle ile düşünüldüğünde çılgınlık bu. Onun için ashab-ı kiramı etse etse Allah tezkiye eder, referans eder. Peygamber edebilir. Sonra gelen kuşaklar, dolma bilgilerle, tahminlerle, duygusal kararlarla, Enes İbni Malik hakkında karar verir de, bu doğru olabilir mi hiç? Ebu Ureyra hakkında konuşur da, akıl bunu kabul eder mi? Allah, herkesin kalbini görüyor. Alimun bidat sudur. Ashab-ı kiramında kalbini gördü. Onlar hakkında Allah kararını verdi. Fetih suresinin, 18. ayetine bakıyoruz sonra bu ayeti tefekkür edeceğiz lakad radıyallahu anil müminine Allah müminlerden razı olmuştur iz yubayi'uneke tehteşşecerati o ağacın altında seninle sözleşiyorlardı Hudeybiye sulhünde 700 kadar sahabim Fakalıma ma fi kulubihim. Onların kalplerini gördü Allah. Niye razı olmuş Allah? Kalplerini gördüğü için. Fazlasıkine aleyhim Ve onlara bir sekine indirdi. Huzur ve athabhum fethan onlara yakın bir fetihle lütfeder verdi Fetih suresinin 18. ayet Türkçe anlayacağımız lisana indirelim Allah Hudeybiye sulhuna katılan 700 kadar sahabi bunlar bu yedi yüz sahabinin, kalplerini görüp, beğendiğini söylüyor Allah, burada, meclisimizi tenzih ederek, ve, keşke ben, bu sözleri söylemek durumunda olmasaydım diye esef ederek bir şey söylüyorum. Fa'alime mafi kulubim, kalplerini gördü Allah, bildi. Bunların kalpleri temiz. Dediği 700 kişinin arasında Ebu Bekir var, Ömer var, Osman var, Ali var, büyük ordu hepsi orada. Yani tek tek isim özellikle bu Bekir var mesela. Bir Müslüman şöyle bir roman yazabilir mi? Daha sonra bozuk çıkacak bir kalbe Allah temiz dedi. Bir insan. Kendini Allah'a temiz gösterdi, önürken fasiq olarak öldü ama. Düşünmesi zor değil mi arkadaşlar? Bay de defekür etmek bile zor bunun. Nereye oturtacaksın ki nasıl bir formül kuracaksın? Fa'alime mafi fi kulubihim. Kalplerini gördü Allah. Radiyallahu anil mu'minin. Gördü kalplerini Hüdebiye sulhünde ve onlardan razı oldu. Tamam aradığım kullardı bunlar buyurdu. Celle Celaluhu. Sonra sonra bu saydığı kalplerini gördü dediği insanları fasık kabul edeceksin. Ve sen Kur'an'a iman eden bir Müslüman olarak öleceksin. Bu olayın içinde geçen isimler bu Allahu Teala'nın faalima kulubihim. Kalplerini gördü Allah, anladı. Temiz bunların kalpleri dediği isimler. Bugün ne yazık ki Müslüman olduğunu ve İslam namına inkılaplar yapmak istediğini zanneden gencecik delikanlıları, görüyoruz ki, şu ayetin, لَقَدْ رَضِيَ اللّٰهُ Allahu الْمُؤْمِنِينَ اِذْ يُبَيْعُونَكَ تَحْتَ الشَّجَرَةِ Kalplerini görüyor Allah. Gördüğü için de, orada Resulullah'la, el ele tutuşup, sözleşip, tamam ya Resulullah diyenleri, razı olduğu kullarına, ve azim. bundan büyük bir şey mi var Allah razıyım diyor ya, yahu Ebu Bekir ve Ömer, Allah'ı razı ettiler, ayet indi Allah'ın onlardan razı olduğuna dair, üstelik Ömer orada ufak bir pot da kırdı, bu devir da sen peygamber değil misin ya Resulallah, niye taviz veriyorsun bu müşriklere dedi, böyle diyen bir adam olduğu halde, fe'alime ma fi Kalp berrak. Gördü ki Allah kalp tertemiz. Heyecanından ağzından öyle bir söz çıktı Ömer'in. Şimdi 20 yaşında bir genç çıkacak. Ebu Bekir Ali'den hilafeti aldı. Haksızlık yaptı diyecek. Ömer filancılara niye böyle yaptı diyecek. Raşit halifelere din Koyma yetkisi kim verdi diyecek. Sanki böyle bir şey varmış gibi. <gülüyor> Ömer niye teravih toplu kıldırdı diyecek. Fe'alime ma fi kulubihim nereye koyacaksın? Demek ki Allah, Peygamberi bu ayet indikten, iki buçuk sene sonra Peygamber Aleyhisselam Efendimiz vefat etti. Veya üç diyelim. Üç sene sonra diyelim. Bu ayetteki fe'lime ma fi kulubihimden üç sene sonra Ebu Bekir ümmetin halifesi oldu. Sen de 1436 sene sonra gel de ki Ebu Bekir Ali'nin hakkını gasp etti. Allah fe'lime ma fi kulubihim diye Ebu Bekir için. bunu sadece Allah'ın dinini kullanarak cehenneme girmek diye yorumlayabiliriz. Meselemiz ashab-ı kiram meselesi değil şimdi. Referansı Allah ve peygamberi olan bir nesli ne referans ne karne elinde hiçbir şey olmayan bir nesil nasıl tezkiye eder, nasıl konuşur haklarında sorusunun cevabını bulmaya çalışıyoruz. Herkes haddini bilip otursaya bir kenarda daha iyi değil mi? Allah ashab-ı kiram'dan razı olsun. Oldu da zaten. Allah fa alim ma fi kulubihim ayeti çok açık bir şekilde Peygamber aleyhisselam Efendimiz'e biliyorum kalplerindekini buyurduktan sonra bu ayet aşağı yukarı iki buçuk sene daha Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem yaşadı belki üç sene daha o üç senede onlarca olay oldu Medine'de Efendimiz aleyhisselamın üzüldüğü şeyler oldu bayağı üzüldüğü konular oldu Sorumuz şu. allah Teala bilmiyor muydu ashabın böyle yapacağını? Peygamber aleyhisselam üzeceklerini biliyordu. Bilmez olur mu Allah? E niye fe'limemâ fî kulûbihim? Buyurdu. Kalplerini ben biliyorum onların temizdir kalpleri. Niye buyurdu Allah? Demek ki yaptıkları işler kalbi kirli bırakacak düzeyde olmamış hata etseler bile sonra istiğfar edip bunu toparlayacaklarını biliyordu Allah. Sonlarının ne olduğunu bildiği için de hükmünü sonlarına göre verdi Allah-u Teala. فَاَلِمَ مَا فِي قُلُوبِهِمْ فَاَنْزَلَ السَّكِينَةَ عَلَيْهِمْ وَاَثَابَهُمْ فَتْحًا Burada yerden göğe kadar uzatılsa kopmayacak bir lastik sorun var. Bunlar haklarında Allah'ın referans olduğu, ben temizliklerini biliyorum dediği kimseler oldukları sabitken, bizim gibi cumhuriyet, laiklik, demokrasi, kapitalizm, liberalizm, şuzim, buzizm diye Hinduizme varaya kadar bin tane izim mizim içerisinde büyümüş bir nesil. Kimi cumayı beğenmez, cumaya gitmez. Kimisi papaza kızar, oruç bozar. Kimisi haramlara helal der, kimisi helale haram der. Böyle karman çorman bir ortadaki bir nesil. Yahu hiç mi Allah'tan utanmaz ve kıyamet günü her sözün hesabının sorulacağını düşünmez de bu mübarek nesil hakkında nasıl ileri geri konuşur ya? Nasıl ileri geri konuşur? özellikle gülat ı şianen yani şia'da ölçüyü kaçırmış aşırı gidenlerin özellikle gündeme getirdikleri işte 5-10 sahabe var gerisi hep bozuldu gitti peygamberden sonra sözü bugün kıyamet günü dirilceğine iman etmeyenlerin söyleyeceği kadar çok korkunç, üzücü bir şekilde gençler tarafından söylenebiliyor maalesef. Biz Rusiyanların havarilere yaptığı gibi putlaştırıp ilah muamelesi görmüyoruz asabi kiramı böyle düşünmüyoruz. Böyle haşa böyle değil. Masum değiller. Ama Allah hatalarını bildiği halde fe'alime ma fi kulubihim deyip radıyallahu anil müminin diyor. O gün onlardan razı oldum diyor. Haşa. Maazallah. Bir mümin sen yanlış razı oldun ya Rabbi mi diyecek? Evet. Dokuzuncu maddemizde diyoruz ki Ashab-ı kiram Allah'tan referans verir. Fetih suresinin, 18. ayeti sadece, baz alınsa ki, hadisi şerifler var, başka ayetler var, yani sadece bu ayetteki, fe'limemâ fî kulubihim, müstakbellerini bildiği halde Allahu u Teala'nın, fe'limemâ fî kulubihim" buyuruyor. Burada arkadaşlar, gençlerin takıldığı, bir nokta var ashab-ı kiram Cemel'de Sıffin'de bunlar yer yer e, konu olarak karşımıza tekrar çıkacak silahlı bir şekilde karşı karşıya geldiler hem Cemel'de hem Sıffin'de Ali radıyallahu an, tarafların biriydi Cemel'de Talha ve Zübeyr ve Aişe annemiz bir taraftı. Pek çok sahabi daha vardı. Bunlar Ayşer-i olduğu için Talha'yı zikrettik özellikle. Sıffin'de de Ashab-ı Kiram'dan Ali'nin tarafında da diğer tarafta da insanlar vardı. Hudeybi'ye sulhüne katılmış ve dolayısıyla Fetih Suresinin 18. ayetin muhtevasında olanlar orada vardı. Talha vardı. Sübeyr vardı. Aşire-i Mübeşşar'a allah Teala onların buradaki pozisyonunu bildiği halde radıyallahu anhil müminim buyurdu. Allah onları hatalarıyla, insan olarak işledikleri ve işleyecekleri şeylerle kabul buyurdu, kendileri, cennet cehennem hiçbir teminatları olmamış nesiller, Allah'ın teminatı altındaki nesli yorumlamaya kalkıyor. Neden biliyor musunuz? Ashab-ı kiramı, bizim okuldan mezun olmuş bir önceki nesil zannediyoruz. Ashab-ı bizim imtihanımızdır. Onların üzerinden Allah bizi imtihan ediyor. Bu imtihanı anlamayan nesiller, kendilerini helak edecekleri, boş bir çukura doğru yuvarlıyorlar. Allah'tan haya etmek gerekir. Utanmak gerekir. Çünkü Allah'ın dostları hakkındaki bu yanlış uygulamanın bedeli maazallah imanımızın tehlikeye girmesi olarak yansıyabilir. Buradan kardeşlerim bir 10. maddeye geçebiliriz. Gördük ki ashab-ı kiramı Allah bir noktaya taşıyor. İşledikleri, işleyecekleri şeylere rağmen onlara bir noktada hüküm veriyor Allah. Biz mümin olarak ashab-ı kiram hakkında ne bir artı ne bir eksi koyamayız biz onların hakemleri değiliz bizden önceki nesil hakkında bizim istiğfar etmekten başka hiçbir görevimiz yoktur eğer Allah'ın yüz dediğine yüz 40 dediğine 40 demez de 41 dersek, 99 dersek bu Allah'ın hükmünü değiştirmez. Ama bizim Allah katındaki hükmümüzü değiştirir. Yani biz sahabeden birisini yüceltelim derken kendimiz düşebiliriz. Küçültelim derken kendimiz rezil olabiliriz. Hiçbir mümini Allah öbür müminin bekçisi yapmamıştır. Hele ashab-ı hiç kimseyi görevlendirmemiştir Allah. İllen kâlû rabbena <gülüyor> uvfin lenâ ve li ihvânenellezîne sabakûnâ bil îmâni ve lâ tec'al fî kulûbinâ gillen lillezîne âmenû. Ayşanamız. Böyle ashab kiram'dan birilerini tenkit edeni görmüş de Yeni nesillerden. Şu hale bakın demiş. Allah istiğfar edin diyor onlara. Bunlar hakaret ediyor diyor. Bunu mümin kalitesi, mümin ameli dışında bir iş olarak görüyor. Biz, bir onuncu madde olarak diyoruz ki, biz, hiçbir şekilde, ashab-ı kiram hakkında, kanaat, kullanamayız. E, Allah'ın kanaatini kullanalım, hükmünü kullanalım diyoruz elbette. Peki Allah'ın hükmü nedir? Ayrıntısı olmayan bir şeydir. Razıyım demiştir. Le kad radıyallahu anil müminin. Razıyım dedi. Allah onlardan razıdır. Kiminden Yüz razıdır, kiminden kırk razıdır, kiminden altmış razıdır, kimini dün affetmiştir, kimini iki gün önce affetmiştir, bu onun bileceği bir şey. Bunu bildirmedi Allah kimseye. Belki, Peygamber Aleyhisselam Efendimiz'in 20. senesinde iman eden bir sahabi, 15. senesinde iman eden daha iyidir belki. Ama, bizim, Allah-u Teala'nın bize gösterdiği razıyım onlardan. Rıdvan, razılık makamı. O makamı genel olarak kabul edip, Ali'sine, Muaviye'sine, Ebu Zer'ine, Enes İbni Malik'ine özel alaka veya özel bir tepki göstermemiz yanlıştır. Bize verdiği yetki kadarını Allah'ın kullanırız ehli beyti bir puan fazla seveceksiniz demiştir Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Allah'ın elçisi olarak ashab-ı kiramı severiz ehli beyti çok severiz ama ehli beyti mabet edinmeyiz kendimiz için Allah'ın ve peygamberinin koyduğundan daha ileride gidemeyiz gidersek e, o, yanlış bir iş yapmış oluruz Bu da 10. maddemiz. 11. <gülüyor> <birinci> maddemiz kardeşler. <gülüyor> Şimdi, bu 10. maddeye kadar saydıklarımız, bundan sonra da devam edeceğimiz maddelerimiz, ashab-ı kiramla ilgili, Konuştuğumuz şeyler, artılar, eksiler, pozitif, negatif, neyse artık, ne konuştuysak, bunlar, yani sahabe, işte düşünün, birinci, ikinci, üçüncü, 7 dokuzuncu maddelerde neler dediysek, bunların tamamı, dinimizle ilgili şeylerdir. Sosyal bir içerik yoktur burada. Matematiksel şeyler konuşmuyoruz dinle ilgili şeyler konuşuyoruz. Din, akla göre, mantığa göre değil, imana göre olan şeyin adıdır. Dolayısıyla, asabı ı kiram hakkındaki kanaatlerimiz naslarla oluşabilir. Yani, ayetlerle hadislerle ashab-ı kiram hakkında kanaat kullanabiliriz. Asabı ı kiram hakkında tarihi verileri kullanamayız. İnsani boyutları, sosyal boyutlarını kullanırız. Dinimizle, akidemizle, ahiretimizle ilgili olan sahabe bilgimizi ayetler, hadisler oluşturabilir. Çünkü ashab-ı kiramın bir insani boyutu var. Tarihte, Mekke'de, Kureyş, Taif'te filanca onları konuşuruz. Tarih kitaplarından öğreniriz. Ama imanımızı şöyle ilgilendiriyor, filancayı böyle ilgilendiriyor. Dediğimiz zaman bu akıl işi değil, mantık işi değil, nas işidir. Yani şeriatı oluşturan değerler nedir? Ayetler hadislerdir. asab ı kiram hakkında da ne kadar ayet, ne kadar hadis varsa onlarla konuşur, ilerisine gidemeyiz. Aksi takdirde namazı da akla mantığa göre şekillendirme hakkımız olur. Melekleri de mantığa göre şekillendirmemiz gerekir o zaman. İmanla ilgili, ibadetle ilgili konularda akılla bir şey geliştirebiliyor muyuz? Bilgisayardan daha sağlık şartlarına uygun bir namaz icat edebilir miyiz? Uzay bilimlerinden istifade ederek Ramazan orucu hakkında imsa ileri geri alma hakkımız var mı? Ne diyoruz? Ayet ve hadisin dışında kimse orucumuzu belirleyemez diyoruz. Asabı ı kiramın imanımız, akidemizle ilgili özellikle ehli beyt olan ki daha fazla asabı ı kiramın bir üst katı ehli beyt, Özellikle Ehl-i Beyt ve Ebu Bekirle ile Ömer ilk iki sahabi ile ilgili Nas olan ayet ve hadis bilgisi dışındaki bilgiler asla din oluşturamaz. Oluşturur dersek akılla, mantıkla, bilgisayarla dine şekil verilebilir, mümkündür demiş oluruz maazallah. Böyle bir şey dedikten sonra ortada din kalmaz. İslam kalmaz. Bu 11. maddemiz kardeşler, tekrar özetliyorum, eğer asab ı kiramın dinimiz, Müslümanlığımız, İslam nesilleri arasındaki bağımız açısından ele alınan boyutunu konuşacaksak, çok net bir şey söylüyoruz. Sahabe hakkında mantık yürütemeyiz, akıl yürütemeyiz. Ayetler ne dediyse, hadisler ne dediyse orada dururuz. Bunu çok farklı bir şekilde elli örnekle inceleyebilirsiniz. Bakarsınız ki biz sahabeyi, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem herkesten fazla sevdiğini söylüyor. filan sahabeye ses çıkarmıyor, filancayı azarlıyor. E normal, sosyolojik verilere göre yanlış bu. Ashab-ı kiramın, toplumsal kimliği, Arap nesillerinden bir nesil olarak şahsiyetleri, herkes tarafından yorumlanabilir. Karakaşlı mıydılar? Beyaz denli miydiler? Göz kapakları nasıldı? Ailevi ilişkileri nasıldı? ayrı. Bizim Müslümanlığımız açısından akide kitaplarımızda muhteva oluşturan konulardan bir konu gündeme geldiğinde, Ashab hakkında akıl yok, sosyal veri yok, matematiksel bir taban yok demektir. Ayet ne dediyse, mesela 10. maddede ne dedik? Allah kalplerini gördü ve hükmünü verdi. E kalplerini gördü dediği insanlar daha sonra kılıç kaldırdılar birbirlerine buna rağmen gördü Allah dur sabah namazı niye iki rekat niye akşam namazı üç rekat var mı bunun bir bildiğin sebebi bir şey uydurabilir misin hayır o zaman dur dinle ilgili şeylerde akıl olmaz mantık olmaz din akıl dini değil mi asla akıl dini değildir din İslam akıl dini değildir, akıllıların dinidir. Akıl dini demek, felsefe demektir. Akılla ilave edilmiş tek bir kelime var mı İslam'da? Kur'an'da akılla ilave edilmiş, 115. sure var mı? Akıllılara hitap eden, aklı yaratanın dinidir İslam. Ashab-ı kiramın, özelliklerine ve bizim bilmemiz gereken ayrıntılarına devam edeceğiz inşallah. Allah'a sallallahu aleyhi ve sellem ala seyyidina Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ecma'in velhamdülillahi rabbil alemin.